kekeme. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar. Merhabalar sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programının sesi Kekeme programının da programının yeni bir ...bölümünde daha beraberiz. Ee, bugün yine çok değerli bir konuğumuz, hocamız... E, ...Mimarlık Fakültesi'nden Mimar e, Esra Şahin Burad'la beraberiz. E, yardımcı doçent, onu da söyleyeyim. <gülüyor> Ee, hoş geldin Esra. Hoş bulduk, ee, teşekkür e, ederim. E, müthiş bir yoğunluk hem akademik hem pedagojik. <gülüyor> <gülüyor> Ediz'in bütün diye çıkan dişleri arasında <gülüyor> bize de Aynen, fırsat evet. ayırdın. Ee, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür B ederim davet ettiğiniz Esra'yı yani e, şimdi onu gerçekten tanıtmaya başlarsak program böyle geçebilir. O yüzden ekspres olarak... E, ...lisans yine ODTÜ'den tabii bu evet. bir genelik program artık böyle evet. bir ODTÜ e, şeyine döndü ama en en ODTÜ'lü diyebiliriz çünkü <gülüyor> daha sonrasında master doktora da gittiğin Amerika'da yaptığın yer aslında ODTÜ'nün kurucusu dolayısıyla... Evet, evet. E, Pensilvan... ha, köklere gittin yani şeyiyle yetinmedin <gülüyor> e, ODTÜ'nün kendisiyle ya bunu nereden şey yapmışlar diye. Ee, onun onun hikayesini bir din, dinlemek istiyorum ama tamam. ondan önce sadece belki de seni burada biz e, bir akademisyen kimliğinle değil, aynı zamanda e, Mimarlar odası Mersin Mimarlar Odası'nın ikinci başkanlığını da ikinci dönemdir üstlenmiş durumdasın. Evet. Dolayısıyla evet. kentin e, mesleki ve sivil e, mecralarında da çok aktif bir gözlence, aktivist olarak da ağırlıyoruz. Dolayısıyla birkaç şapkayla başlayalım. İlk önce e, bugün birazcık... ...şehir, mimarlık, ekoloji... Hı hı. E, ...konuşalım... ...istiyorum seninle... Hı hı. E, ...ama ondan önce bu... otüden çıkıp Pensilvanya'ya gitmek... ...ve orada tanıştın hı hı. da... değil mi? Evet, Nasıl bir... Thomas Godfrey ile e, tanıştım... ...daha doğrusu kendisi beni buldu... E, otülü bir öğrenci, otüden gelen bir öğrenci olduğunu duymuş... E, ...ve bana birkaç yerden böyle... E, ...bilgi geldi... E, ...seni arıyor Thomas Godfrey diye... E, ...evet kendisiyle e, görüştük... E, ...ben görüştüğümde... 90 küsür yaşındaydı. Of. Evet, ama inanılmaz keskin bir hafızayla bütün hikayeyi anlattı. Anlattı. Evet, i̇şte ben de onu soracaktım. Anlattı. Yani <gülüyor> evet. Ve sen daha bunu yayınlamadın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu çalışan başka arkadaşlar vardı. He. Hatta onlarla iletişime geçirdim. Thomas Godfrey. Evet, evet ve sonrasında gelmiş e... mi gelmiştir tabii değil mi? Yani O'Ttuya. Geldi. Well. Ee, daha sonra bu görüşmeden sonra daha ileri bir zamanda ...Ottu'nun 50. yılının kutlandığı zaman. Hmm. Thomas Godfrey beni aradı, Esra dedi beni davet etmediler. Aa, gerçekten <gülüyor> evet. mi? Evet. Ben nasıl zaman... gelmişti bu arada, yani kurucu dek, evet, fakültenin... evet ilk dekandı mimarlik evet mimarlık fakültesinde, hı hı, stüdy giriyordu ilk hocalardandı aynı zamanda, Aha. evet. Ve, ve ve de yani hani sadece fakültenin değil kampüsün üniversitenin kurulmasında çok etken hmm. kişilerdi. Holmes Perkins yine UP'den ve uh, Thomas Godfrey. ...işte Eymir Gölü'nün nasıl ODTÜ'ye kattılar. <gülüyor> bir de yani Bütün hikayeleri anlatmıştı. ODTÜ'nün kendisi bir, bir üniversite olmanın haricinde... ...kendisi de bir mimarlık projesi aslında değil mi? Yani, özellikle sizin... Kampüs çok... tasarımıyla evet. ve evet binaların tasarımıyla aynen öyle. Yani örnek bir üniversite oluşması için çaba harcandı o zaman. Ve oldu da. Ve bütün bunun hikayesi Tom Scott de çok... E, gurur duyduğu bir şey yani çocuğu gibi ottu hmm. onun için. E, o yüzden çok böyle keyifle de anlatmıştı. Sonradan ama e, ot ile iletişime geçtik. Kendisini davet ettiler ve 50. Yılda bir konuşma yaptı. Ha, evet, süper. evet. Böyle bir çok şey... da mutlu oldu. Şimdi ondan <gülüyor> bu mimarlık fakültesi şimdi onu estatüde lisansını yaptın, sonra bir yüksek lisansa başladın, üstüne <gülüyor> hızını alamadın iki master daha yaptın, üstüne bir de doktora yaptın. Bir de üstüne şimdi e, anne oldun e, evet. e, ve mimarsın. Evet. Şimdi <gülüyor> mimarlıkla başlamak istiyorum konuşmaya çünkü... E, ...böyle nasıl felsefe denir ya böyle aslında bilimlerin kökeninde... <gülüyor> e, ...yani o bilginin, e, bilgi sevmek, bilgiyi üretmek... ...bu felsefe eğer bu işin e, doğuş mecası ise belki de mimarlık bana sanki e, nihai... ...şey gibi geliyor... ...nihai varacağı nokta gibi geliyor... ...çünkü mimara bakınca ben... ...mimarlığa veya mimarlara bakınca... ...bir sanatçı görüyorum bir kere... Hı hı. ...yani çünkü estetikle... ...iştigal eden... ...en hı hı. büyük şeyi estetik olan, tasarım olan... ...bir üretim... E, yapısı var. Hı -hı. Ama bu üretim bir sanatçı kadar özgür değil. Çünkü Hı -hı. E, bir takım yapı tekniklerine, malzemeye Hı -hı. işte statik hesaplara dayalı. Hı -hı. Dolayısıyla içinde mühendisliği de barındırıyor. Hı -hı. Yani o sanatçının mühendisi olması lazım. Ve üstüne üstlük bu böyle bir sergi salonunda değil, toplumun Hı -hı. yaşadığı bir e, e, toplumsal mecrada oluyor. Kullanılan, e, insanları İşler değiştiren gören. ve in, kendisi insanlarla değişen toplumsal Hı -hı. bir boyutu var. Dolayısıyla işte baktığında Hı -hı. sanat, mühendisliği, ...mühendislik ve e, toplum hepsi hı hı. bir arada. Bunlar... E, Nasıl yaşayan, oluyor? Şizofren bir, e, hı hı. Ya, ya, ya şizofren olmak zorundasın hı hı. bu kadar. E, hem estetiği düşünürken mühendislik hı hı. kriterlerine bakıp bunun toplumsal sonuçlarını, hı hı. ...ya da böyle bir e, yaşayan dünyalı ölümlü bir tanrı olman lazım hı hı. bütün bunları. Nasıl bir Ben de bağdaş... çok güzel e, tarif ettin ve özetledin... E, Bunların her biriyle ilgilenebilmek için e, şizofren değil de şunu yapabilmek lazım, bunların arasındaki ilişkiyi görebilmek lazım. Hı -hı. Yani teknik, estetik ve işte e, insan boyutu, sosyal boyutu, bütün bunların arasındaki devamlılığı, Hı -hı. bütünlüğü ve bu bütün bunların. ...daha da geniş çerçevesini... ...görebilmek lazım. O yüzden... E, ...gerçekten... E, ...ilişkileri ve bağlantıları görme... ...mesleği aslında mimarlık. E, gözlem mesleği. Hani hmm. üretim dedin ya... ...evet üretim, üretim bir noktası... ...ama ondan önce Tabii. gözlem... E, ...anlama... Ee, ...anlamlandırma, ilişkileri keşfetme... Ee, ...bütün bunları yapabilmesi lazım e, mimarın. Evet. E tabii en basitinden müşteri bulması lazım değil mi? Çünkü <gülüyor> bir yandan da ekonominin içinde bir ürün satıyorsun sadece sergilenen... Pazarlama şey... da evet. var. Yani evet. dolayısıyla o toplumsalla Hı -hı. olan boyutu bir toplum mühendisliği değil... ...aynı zamanda sen bir, bir, bir, bir pazarlamacı olarak ürününü Hı -hı. satmak zorundasın. Evet. Hı -hı. Ve onun e, enteresan yani çok doğru bir meslek ama yanlış bir ülke... ...mesela <gülüyor> benim büyük oğlum da bir yarım mimar olmak istiyordu... <gülüyor> Ama Hı -hı. hakikaten de bir sürü mesleğin belki de talihsizlik yaşadığı Hı -hı. bir ortamda mimarlar Hı -hı. belki de ya da en azından uzun zaman mimarlar e, zor zor bir e, ülke. Kesinlikle. Şimdi buradan Hı -hı. mimarinin bireyinden mimarın e, belki meslek itibariyle ya da işte doktora programı e, bu programın arka planında olan doktora programından hareketle mimarın o mimarlığın ve mimarın şehirle ilişkisini... Hı -hı. ...konuşmak istiyorum öncelikli olarak... ...yani... Şimdi, mim, ...kent dediğimiz... E, e, o ...örgütlenme... ...veya Hı -hı. yapı... ...bir takım mimari eserlerin toplamı mıdır... Hı -hı. ...yoksa... E, ...kent aslında o eserlere... E, ...estetik ruhunu veren... E, ...kuralları veren bir... üst ...çerçeve, midir? Ha, çerçeve Hı -hı. midir? Bunlar yani tavuk ve yumurtayı soruyor olabilirim Hı -hı. sana ama... ...nasıl görüyorsun? Yok tavuk ve yumurtayı sormuyorsun... ...gerçekten bir bir hiyerarşi ve bir ilişki var. E, mimarlık ve kent ilişkisi aslında tam anlamıyla bir parça bütün ilişkisi. Uh -huh. e, kent bütün mimar mimari yapılar tekil yapılar bunun parçaları ve bu parça bütün ilişkisi tabii ki iki yönlü yani mimarlık e, kenti etkiliyor belirliyor şekil veriyor fakat e, esas anlamda kent öncü ön, öncül ya da önce geliyor diyelim çünkü kent daha önce var e, ve bize bir çerçeve sunuyor, bir altyapı sunuyor. Önce onun farkındalığını kazanmamız, kenti anlamamız gerekiyor ki biz o kentin içerisinde bir yapı üretebilelim. Yani şöyle diyebiliriz, pek çok yapıyı, yapı yığınını bir araya getirdiğimizde veya... ...her biri bir mimari şaheser olan... ...çok sayıda bina düşünelim... ...bunları bir araya getirdiğimizde... ...kent olmayabilir, hı hı. olmaz... ...örneklerini görüyoruz işte... Dubai belki en güzel örneği... ...her biri dünyanın en meşhur mimarları tarafından... ...en ileri teknikler kullanılarak... E, ...yapılmış binalardan oluşuyor fakat... ...orada bir kent dokusu... E, ...bulamıyoruz işte... Kent, hı hı. ...kenti kent yapan nedir... E, ...belki de onu konuşmamız gerekiyor... Hı hı. ...yani mimarın... E, ...burada... E, Kentin farkında olup kenti anlayıp ona göre e, proje yapmasını e, bekleriz açıkçası. Kenti tanıması e, yani bunu bu, çok çok doğru yani kafamda bir sürü e, şimşek de çöküyor bu söylediğine Yerleşik hayata geçtiğimiz andan itibaren kent ortaya çıkıyor <gülüyor> mu? Yani en azından yani yerleşiklik bir düzen ortaya çıkıyor. Bizim şu anda anladığımız bir kent olmasa bile bir <gülüyor> toplumsal yapı ortaya çıkıyor. Yani paylaşımın olduğu... <gülüyor> ...yerde e, e, bireylerin tek başlarına değil bir komünite bir, e, olarak, bir grup olarak e, bir arada bir düzen çerçevesinde yaşama, yaşamaya başladığı zaman aslında kentin ilk adımları atılmış oluyor. Çünkü kenti kent yapan o paylaşım kültürü. <gülüyor> e, e, kurumlar ortaya çıkıyor, e, e, işlevler paylaşılıyor, işler paylaşılıyor ve bunlar bir düzen içerisinde birbirine ilişkili hale getiriliyor. Evet. ve bu düzen düzen işte aslında kent ve aslında çok çok başka bir yere gidecek belki de bizim bizim demokrasi dediğimiz Hı -hı. demokratik kültür dediğimiz ya da kentleşme dediğimizde tam da bu paylaşıma dayı Hı -hı. dayalı eşit e, demokr eşit e, e, örgütlülüğün ilişki ağlarının kurulması, kurulması. dolayısıyla Hı -hı. aslında bizim Türkçe Türk yazının da çok tartıştığımız kentleşmek ama kentlileşememek hı hı. E, bunda işte bu yapının belki de bu e, bu yatay paylaşım sisteminin kurulamaması da etki yani bir de sivil toplumun kökenine de baktığında Roma sivil sivil sivilcus Roma vatandaşlığından ve bizdeki de medeni meden medine denili benzer bir yapı ama biz onu şey yapamıyoruz ama o bu, bu, bu biraz önce kaldığımız yerden devam edersek, yerleşik hayata kurduk, yerleşik hayata geçtik, efendim o paylaşımı kurduk, kurduk. bir düzen kurduk, bir İşlevleri ilişki... İşlevleri paylaştık. Örüntüsü kurduk. Hı -hı. Niye e, mimari estetiğe ihtiyaç duyduk? O ne Hı -hı. katar bir kentin, Hı -hı. Bu, bu, bu tasvir ettiğin e, düzenine Hı -hı. E, ne katıyor? E, mimarlık bunu e, fiziksel boyutuyla görünür hale getiriyor. Yani kurumları işte kurum dediğimiz de aileden başlayan bir şey aile kurumuyla yani çekirdek aileyle birlikte e, şehir dedik kurumlardan oluşuyor ve bunlar paylaşılan e, fonksiyonlar yani bunlar genel evet. anlamda işte sağlıkla ilgili eğitimle ilgili hukukla ilgili e, kurumlar oluşturuluyor mimarlık bunlara e, bir varlık katıyor bir beden katıyor. ...ve bir görünürlülük... E, oluyor. Evet. Dolay yani hem vitrin oluyor hem de bunları görünür kılıyor. Hı -hı. Yani olmazsa mimarlık... ...sanki kurumda yok gibi... ...düşünebiliriz. O zaman bu, bu şu mu demek... ...bizim böyle hep siyasal tarihte de anlattığımız... ...mimarlık tarihinde de konuştuğumuz... ...Cumhuriyet'ten sonra... ...Ankara'nın başkenti olması ve Ankara'nın imarı... ...bir Hı -hı. o yeni, yeni rejimin... E, e, e, e, ...taşa... Hı -hı. E, ...duvara, yapıya bürünmesi... ...bizim için yani bir istinai bir durum değil, bütün e, e, siyasal rejimlerin evet. başvurduğu bir yöntem mi? Evet diyor? ama bunun nasıl olabileceğinin farklı e, yöntemleri ve oluşumları olabilir. Yani bu çok daha paylaşımcı ve işte kendiliğinden de gelişebilir. Hı -hı. Merkezi bir yönetim tarafından e, geliştirilebilir ve uygulatılabilir. Yani farklı şekillerde oluşabilir bu. Ama sonuçta orada mimarinin amacı o kuruma bir... E, ...cephe vermek... Evet. <gülüyor> ...ve bir kabuk vermek bir... E... Vücut buluyor. Yani. Evet bir vücut buluyor o kurum. Evet. Aynen öyle. ev Evde işte aile kurumuna mesela. Yani oradan başlayabiliriz. Hı hı. Onun dışındaki bütün diğer kurumlar... E, ...böylece vücut buluyor mimarlıkla birlikte. Yuvasını oluşturuyorsunuz ve... ...peki burada mesela plancı ile... Yani bu... <gülüyor> yani burada sonuçta aslında önemli olan... O ...insan faaliyetleri. Yani insanın... ...en temelinden düşünelim... ...işte... Uyuması, uyanması, yemek yemesinden başlayıp e, toplanması, bir araya gelmesi, e, işte sağlık hizmeti alması, eğitim hizmeti alması, e, bütün bu faaliyetlerini yani bir günlük hayatımızdaki işlevleri düşünelim. Bütün bu faaliyetlere mimarlık bir e, çerçeve kazandırıyor. Bir e, varlık, fiziksel bir varlık e, ve bir görünürlülük kazandırıyor. Ve bu her zaman antik Yunan'dan beri olan bir şey. Tabii ki. Yani sonuçta her, aslında amaç e, insanın faaliyetine, insanın yaşam ritüellerine bir kabuk oluşturmak. Peki bu Sor O yüzden aslında ilk mimari öğenin mesela e, ateş olduğu. Ateş. E, evet bazı mimarlar bunu teori, e, teorize etmiştir. Ateştir mesela Türkçe'de oda kavramı. Oddan gelir o od, ateşin yandığı hı. yer. Çünkü ilk sosyal bütünleşmeler ateşin etrafında başlamıştır. O ateşin e, olduğu yerde toplanma, tamam belki duvar yok işte çatı yok ama... ...o tanımlı alan, bir alan tanımlanıyor orada hı hı. ve sosyal bir bütünlük için bir yer e, belirlenmiş oluyor. E, ve o faaliyet için bir e, yapı, fiziksel bir yapı oluşmuş oluyor. E, ilk mimari öğenin ateş olduğu mesela söyler, olduğunu söyler bazı mimarlar. Ha, çok çok ilginç. Peki o zaman ota da ottan gelir. Yani ateşin yan, ateşin tüttüğü yer. <gülüyor> Bütün e, o zaman mimar şimdi benim kafamdaki temel soru şu aslında. Özellikle e, şehir bağlamında düşündüğümde e, bir planlama sürecinden mi bahsediyoruz? Yani bir <gülüyor> mimar olarak bu e, o o odun bu ateşin nasıl bir e, yapılı çevrede e, yapılması e... yani onu onu mu onu mu e, yeni bir tasarımla geliyorsun yoksa yap... ...yapıllı bir yani zaten mevcut bir olguyu e, daha böyle estetize edip onu onu çerçevelendiriyor. Donduruyor musun yani somutlaştırıyor musun? Hangisi önce geliyor? Mimar dediğimiz hani <gülüyor> şehir plancıları için konuştuğumuz toplum mühendisliğine soyunur. Hani kenti, <gülüyor> e, kenti öyle bir planlarsın ki ekonomisi şöyle gelişir, toplumsal <gülüyor> ilişkileri böyle gelişir. Onu Mim yapmaya çalışan mimarlar da var. olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> yani bu e, bir, bir bina ölçeğinde mi yoksa <gülüyor> bu mimariyi bütün şey ölçeğinde, kent ölçeğinde işte geçmişten beri bu bunun örnekleri oldu yani tek bir kalemde Aha. bu toplum mühendisliğini yaparak bir kalemde şehir tasarlama hı hı. kibrini diyelim gösteren <gülüyor> <gülüyor> mimarlarda olmuştur yani bunu tabi ben hani kendi dalımdan konuşayım bunu planlamın ...tarafından değil, işin mimarlık tarafından e, konuşayım. E, her şeyiyle bir kenti sıfırdan tasarlayıp e, orada toplumun nasıl yaş yaşaması gerektiğini... ...ve orada yaşayan toplumun nasıl bir toplum olacağını e, üretebileceğini ve bunu yapabileceğini düşünen mimarlar oldu... ...ve bu, bunun örnekleri yapıldı geçmişte. Korbüzya bir mimar değil mi? Evet. E, Korbüzya aslında... <gülüyor> okulu bir mimar değil, diplomalı değil. Ha. Evet, akademiyi her zaman eleştirmiş bir mimar. Ama yani mimar, mimar <gülüyor> literatüründe çok <gülüyor> önemli evet, bir 20. yapı taşı. 20. yüzyılın en iyi mimarıdır. En önemli diyelim ya da ben en ha. iyi belki biraz daha şey bir yargı olur Ama, ama aynı zamanda diyelim. Brazil... Tabii. Ee, e, kent tasarlamış. Kent... Çok sayıda kent tasarlamış bir mimardır. İşte bu... E... İşte yani o zaman... <gülüyor> Orada biraz sınır aşılıyor. Yani Le Corbusier çok hani, iyi bir mimardır dedim 20. yüzyılın en iyi mimarlarından ama... E... ...şehir planlama veya şehir tasarımı açısından düşündüğünden düşündüğün zaman da çok da başarılı değildir gerçekten. <gülüyor> evet, yani... Çünkü tek kalemde bir bütün şehri tasarlama fikrini savunmuştur ve bunu yapmaya çalışmıştır. Yani benim az önce söylemeye çalıştığım şey buydu yani şehir büyük bir çerçeve ve o çerçevenin içinde biz yapı tasarlıyoruz... ...ama bütün o çerçeveyi tasarlamaya çalıştığında sonuçlar çok da inandırıcı ve başarılı olmuyor. Evet. Yani Paris'in önemli evet. bir kısmını yıkmaya çalıştı, tarihi merkezini ve oraya işte... Le Corbusier. Tabii, Le Corbusier, e, bu ünlü planlarından bir tanesidir. Hausmann mimar mı? Ee... Yani o, o, o, o, onu yeni, Ama... yeniden, o aynı şeyi mi yapmaya çalıştı yani o? Ya Hausmann'ın yaptığıyla Le Corbusier'in yapmaya çalıştığı şey farklıydı. Evet. Le Corbusier artık bu şehrin veya Paris'in o var olduğu haliyle 20. yüzyılın başlarında artık yaşanamaz olduğunu savunup evet. tamamen temizlenip kent merkezinin oraya yüksek, asla, evet, yüksek e, gökdelenler yapıp ama bunlar birbirinden çok böyle uzak yerleştirilmiş ve araları tamamen yeşil alan olan bir Paris önermiştir ve bunu da Evet savunmuştur. Yani bunun örneklerini daha önce de gördük işte 16. yüzyılda Palmanova örneği var tamamen sıfırdan tasarlanmış bir e, yapı. E, yani bunu tabii ki eleştiriyoruz ama bir yandan da hiç plansız ...daha <gülüyor> eleştirebiliriz. Belki bizim mevcut durumda sorusumuz... ...bu <gülüyor> <mı> oluyor. <gülüyor> Hayır, ben başka bir şey... <gülüyor> evet. ...oradaki... ...ona sonra gelelim. Evet, ona e, Le Corbusier'den Aha. bahsederken... Tamam. ...bu büyük sütun e, göktenlerin arasında... ...yeşil Hı -hı. alan dedin... Hı -hı. ...ve e, beni bambaşka bir yere... E, ...başka bir soruya... E, ...geldik ama önce istersen... ...bir ara verelim. Sadece Le de değil bu arada... ...yani 20. yüzyılın... Biz ...erken... Modernist... ...tabii modernist mimarlarını... ...Lukan yapmıştır... ...işte... E, daha öncelerinde Fransız Mimarlar Ledoux başka hmm. isimler de olabilir yani tek değildir bunu yapmaya çalışan. Sadece aslında mimarın bir yapı ölçeğinde yapmaya çalıştığın ölçeğini büyüten aynı zanaatçılar bunlar değil mi? Yani senin i̇şte bir bina onu... tasarlarken <gülüyor> düşünmüyor musun hani bu insanların yaşam biçimlerini nasıl etkileyeceğini? Çünkü sanıyorum <gülüyor> tamamen böyle genel kültürden konuşuyorum. Yanlışım varsa, <gülüyor> varsa düzeltemem. Mimari yapıda odaların ayrılması bile çok aslında çok eski bir şey değil. Yani e, e, şimdi düşünüyorum hani otağa dedin, ateşin hı hı. etrafında hala yörük çadırlarında hı. yemek yediğin, uyuduğun veya muhabbet ettiğin hı hı. yer aynı mekan. Ama bir nokta itibariyle yatak odası diye bir şey çıkıyor. Hı hı. Sonra çocuk odası çıkıyor. Hı hı. Ebeveyn banyosu çıkıyor <gülüyor> mesela yani. Ve dolayısıyla aslında e, sen o, o şey yaparken böyle bir takım... Hani çift mutfaklı evler var. Tabii şimdi balık kızartma mutfakları ha, var. İşte yani <gülüyor> dolayısıyla sen aslında orada e, o sektörel ayrımı e, odada yap, e, ev içinde yapıyorsun bir mimar olarak. Yani çocuk şurada yatacak diyorsun. Dolayısıyla işte a, a, aileye ebeveynlere... bir mahrem hatta hani ya ebebeğin banyosu ya yani e, e, misafir odası e, oturma odası e, hol bir sürü, sürü şey de sen aslında oranın yaşantısının o, o mikro toplumsal e, a, olguya bir, bir, nasıl nasıl yaşayacaklarına hı hı. müdahale ediyorsun. Evet ama o da yani mimarlık tarihine baktığında yeni bir şey. O da değil mi? <gülüyor> yeni bir şey. Yani bu kadar mekanların bu kadar özelleşmiş olması ve bu kadar çeşitlenmesi. Tamam insan faaliyetlerine bir kabuk oluşturur dedik mimarlık ama o kabuk e, ne kadar iyi bir kabuksa içinde o kadar çok faaliyeti barındırma potansiyeline sahiptir. Hı hı. E, yani Sadece bir işte tek bir yemek hazırlığı için tek bir çeşit yemek hazırlığı için kullanılan evet. bir mutfak yerine çok daha fazla işin yapılabileceği bir mutfak daha iyi bir mimarlıktır diye düşünüyorum açıkçası. Ve dediğim gibi bu daha yeni bir şey ve bu evet. hani başta söylediğimiz pazarlama kısmıyla da ilişkili evet. biraz. Orada bu, yani satmaya şimdi çalışırken, evet. işte bu da var bu da var hmm. gibi. Oysa ki geçmişteki örneklere baktığımızda aynı mekan. Daha fazla sayıda işlevi, faaliyeti barındırabiliyor içerisinde ve bunu gayet de başarılı bir şekilde evet. yapabiliyor. Süper. Şimdi bir ara verelim. E, bize Hı -hı. şarkı getirdin mi? Getirdim. Ne, ne dinleyelim? E, önce Hanson Boy Modeling School diye bir. Handsome Boy <gülüyor> Modeling, Modeling School diye bir. E, bu bir grup değil aslında. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum. <gülüyor> e, Truth isimli bir. ...parçaları var. Bu bir grup değil. Bu bir hip hop e, kolektif projesi. Birkaç böyle hip hopçunun bir araya gelip... E, ...bu materyalist... E, ...ben merkezci... E, ...ve kendine özgü... ...estetik beğenileri olan... E, ...böyle bir elit kesimin... ...bu şeyleriyle dalga geçen bir... E, ...bunları hic hicveden bir çalışma yapıyorlar. Ve bunların içerisinde de... ...İngiliz bir şarkıcı var. E, Rosen Murphy. E, onun bir şarkısını... Ee, yeniden yorumluyorlar. Roisin Murphy ile birlikte. Bak, merak, gerçek. Merak, merakla <gülüyor> dinliyoruz gerçeği. Parabas, my modus operandi, it's carpe diem, whether de facto or desolate. Day, and people versus, you ain't your sensei Teaching that style of yeah, word play We got the Wednesday, regardless yeah. of what your friends say They're all disabled, stricken from the record And deemed inadmissible While this long arm of the law grabs a mic to Shoot dope lines first and ask questions later The death sentences of this live litigator Close the case tighter than the jaws of a gator Sonographers the steady logging The jargon that the counselors are barking In hopes of a plea bargain But when you read back them what the saying to persuade them, you realize exactly how I play them. I come with the truth, whole truth, and nothing but. 'Cause the truth hurts just as much as fucking with lies will. I prove skill with refills from now until plagiarizing them seeds get their flows still. Maybe I won't die without you by my side. As long as you return into these arms. dinledikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bir mimarı, mimarı ağırlamanın keyfi ve avantajı da bu. Sadece kent, binayı konuşmuyoruz. Yeni bir müzik sanatçısında da olduk. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Belki de Mersin semalarında ilk defa çalmış olduk bunu da. Şimdi o şimdi kenti Konuştuk işte kentin toplumla ilişkisini ve mimarinin dolayısıyla mimarın toplumla ilişkisi onun e, hı hı. kibrini e, ya da işte e, plancıya evrilen, fiyileşmeyi uğra uğraşan e, kibrini konuştuk ama bu kentin kurulduğu bu binanın yapıldığı bir bir doğal çevreden hı hı. de dolayısıyla hı hı. sadece oradaki hı hı. ilişkide olduğu uyum veya gerilim sergilediği e, sergilemesi muhtemel. E, e, ...olgu, toplum, birey e, değil aynı zamanda bir doğadan da bahsediyoruz, bir Hı -hı. çevreden de bahsediyoruz. Bu anlamda Hı -hı. o şimdi meşhur bakanlığımızın isminden hareket Hı -hı. ederek çevre ve şehircilik... Hı -hı. ...bunlar e, bir araya gelebilirler mi ya da nasıl bir araya gelebilirler? Şehircilik Hı -hı. E, gelişirken kentleşme Hı -hı. süreci aynı zamanda çevreyle barışık olabilir mi? Hı -hı. Evet, bu çok önemli bir mesele gerçekten. E, şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. E, doğa ve kentin e, birbirinden farklı, e, birbirine zıt şeyler olduğu fikri de aslında yeni bir fikir. Hmm. <gülüyor> Kent, e, yani bunlar ontolojik olarak farklıdır. Biri işte insan... ...faktörüyle ortaya çıkmıştır. Ama bir taraftan da... ...işte el değmemiş... ...bakir doğa vardır. Ve bunlar ikisi... ...farklı şeylerdir. Şimdi biz bunları işte bir arada yürütmeye çalışıyoruz... ...gibi bir şey aslında... ...mimarlık tarihinde de çok yeni bir fikir... ...veya işte... ...kentle ilgili... <gülüyor> ...fikir tarihini göz önüne alırsak... ...bu çok yeni bir şey. Ve bunun tabii temelinde... Yani insanı doğadan ayırma fikri var. İşte maddi formdan bedeni akıldan işte Descartes'a kadar hı hı. gidebiliriz. Onun öncesine de gidebiliriz ama esasen 17. yüzyılda başlıyor bu. ilk olarak 17. yüzyılda bunun temelleri atılıyor. Yani antik dönemde de var ama orada biraz daha farklı ele alınıyor bu. 17. yüzyıldan sonra bu insanın doğadan ayrı bir varlık olduğu düşüncesi gelişiyor. Ve o kadar hakim oluyor ki artık biz bunu... Tamamen kanıksamış durumdayız. Yani bizim için doğa var ve insan var. Ee, ve şimdiki işte e, sürdürülebilirdik e, e, arayışlarına baktığın zaman e, insan doğa üzerinde bir yıkıcı güç, güç. insan doğa üzerine bir yük e, ...algısı üzerinden hep başlıyor her şey... ...biz bu yükü nasıl azaltırız... ...oysa ki öncelikle bu ayrışmayı sorgulamamız lazım... ...bu zıttığı sorgulamamız Hı -hı. lazım... ...doğa ve kent ne kadar ayrı... ...doğa nerede biter ki... ...kent orada başlar... İnsan nerede biter veya... E, ...yani doğanın sınırları nerededir... ...bunu bir sorduğumuzda... ...bunun aslında çok kesin bir cevabını söyleyemiyoruz... ...nerededir doğanın sınırı... ...insan, insan nerede biter... ...kent nerede biter... ...kültür nerede biter ki orada doğa başlar... Öyle şeyler var ki e, hayatımızda bunların doğal mı yoksa işte kültüre mi ait veya yapay mı olduğunu e, cevaplayamıyoruz. E, bir portakal bahçesini düşündüğümüzde portakal bahçesi doğaya mı aittir yoksa kültüre ve insana mı e, insanın tarihiyle ilişkili bir şey midir? E, her ikisi de. Yani evet. Tamamen doğaldır portakal bahçesi ama tamamen de yapaydır. Çünkü vahşi evet. doğal portakal bahçesi diye bir şey yok. Kültür mantarını ben çok severim. Kültür adı, mantarı. Adı üstünde. Aynen yani öyle. <gülüyor> bir kültür mantarı dediği şey bir kültürel yani o natür kültür Hı -hı. hikayesinde insan eli değmiş oluyor. Neti, o, ona uygun ortamı sen yaratıyorsun. Ama yediğin şey ekolojik kültür mantarı dediğinde ya da biyo kültür mantarı evet. E veya işte tarlalar, parklar, hmm. park. Bir park doğal. Bir, ...bir şey midir yoksa... ...işte yapay mıdır veya kente mi aittir? Ee, her ikisi de... Yani bunun arasında çok aslında keskin bir çizgi yok. Ee, bilim vermeyi... ...sevdiğim bir örnek son zamanlarda... ...bir yeni anne olarak. Bebekler. <gülüyor> Bebekler... ...doğal mıdır, yapay mıdır diye soruyorum ben... ...sınıfta öğrencilerime ve bir süre bana bakıyorlar. <gülüyor> evet ama... insan yapar ama... ...tamamen doğal süreçlerle... ...var olur. Yani orada... E, ya, o ayrışmanın gri olduğu o, şeyleri seviyorum ben açıkçası. Bu, bunları biraz incelemeyi seviyorum. Bu, tamamen ayrıştıramadığımız parklar mesela. Park e, kenttir, doğadır. Aynı zamanda işte sosyal bir e, yerdir. Hepsi bir aradır orada. Kültür, kent ve doğa ve mimarlık ve işte peyzaj mimarlığı e, birliktedir. Burada yani de, dediğin... Dedi, dediğini an, an, anladığımı sanıyorum. Ee, benim de aklıma bir çocuk örneği gelmişti. Hemen bebek örneği gelmişti. Ve orada aslında o bir e, mesela bir, bir, hemen bir çocuk e, bir yani daha henüz annesine, annesinden beslenen bir çocuğu düşündüğümde ...evet, hani bu bir uyum, bir bir Hı -hı. simbiyoz aslında. Hı -hı. Tam bir hani karşılıklı e, ilişki. Ama eninde sonunda o çocuk büyüyor ve Hı -hı. E, o hani en büyük travmasını yaşıyor. Hı -hı. Freud, Freudian e, o ilk defa ayrı bir birey olduğunu Hı -hı. düşünmeye başlıyor. Ve Hı -hı. dolayısıyla aslında bir nokta itibariyle çocuk pedagogisinde ...benim en, bana en ilginç gelen, e, en ilginç gelen duygu... ...eğer çocuğunu... Çocuğun seni beğenmediğinde yani annesini babasını <gülüyor> beğenmeyen Hı -hı. bir çocuk aslında annesi ve babasının ne kadar başarılı olduğunu da teslim ediyor. Çünkü Hı -hı. hani demek birey ki onları olabilmiş. geçmiş ve Hı -hı. hani birey olabilmiş. Onlar on, o bağlarını koparmış. Hı -hı. Yani Hı -hı. müthiş bir e, şey. Şimdi insanla doğa arasındaki şimdi doğa derken e, bir bir bir kültür doğası demin kültür mantarına söylediğimiz gibi bir kültür Hı -hı. doğasından da bahsetmeye mi başladık? Yani Hı -hı. park evet. Hı -hı. Park, Kültürel doğadan heh. veya işte e, evet aynen öyle. Yani, Park dediğimiz hı. şey evet bir bitki, bir, bir, bir, bir, bir hı hı. doğal bir e, örüntü ama bu gerçekten doğal mı hı hı. E, e, ya da hani o... ya da tamamen yapay mı değil evet. çünkü işte orada ağaç biterken biz onu biz yapmıyoruz doğal süreçler onu. ...yaşatıyor, var ediyor, canlandırıyor çiçeklerini... ...biz açtırmıyoruz ama... Evet, o portakal bahçesinde... ...haklısın... ...portakal bahçesi, haklısın. Yani portakal bahçesi <gülüyor> ne kadar doğal... ...ne kadar e, yapay... ...evet, yani ne kadar kültürel... ...ama o portakal bahçesinin üzerine... ...sen böyle çok e, güzel bina yaptığında... ...ne oluyor peki? O ilişkinin, <gülüyor> o gri alanlarının... <gülüyor> e, ...akıbetini evet. de paylaşır mısın? Evet yani o zaman o portakal bahçesinin kıymetini anlamamış oluyorsun. Hayır, o portakal bahçesi senin balkonunda bir saksıda yetişen <gülüyor> e, ne o ne tam tut biliyorlar ve küçük portakal. Kamkat mı? Kamkat oluyor <gülüyor> ve o zaman hani sen bir, ilk önce bir e, parkta sonra bir küçük yani bir, bir tarlada <gülüyor> sonra bir parkta ve şimdi de bir saksıdaki. Ya da ne Doğadan bileyim bahsediyor. sen de yapıyor <gülüyor> musun böyle işte gökdeğinin tepe, tepesinde <gülüyor> yeşil çatı, evet. e, peyzaj. E... Ve işte buna biz e, çevreci mimarlık ha. diyoruz maalesef. <gülüyor> <Evet>. Yani <gülüyor> dolayısıyla oradaki e, tekrar üretmeye başlıyorsun ve o gri alanların özellikle şimdi içinden geçtiğimiz e, konjonktür itibariyle bütün kentleşmenin bu, bu zalimliği ve e, kural tanımazlığı içinde... Gerçekten de bu, bu gri alanlar azalmadı mı sence doğanın? Ya da şunu da söyleyebilirsin aslında hani Hobbes gibi insan insanın kurduğu olduğu kadar insan doğanın da kurdudur Ve aslında bu da hani yapılı çevrenin bu kadar baskın olması da insan e, doğasından gelen. E, hı hı. Yani çünkü medeniyet dediğim şey sınırlamalardan ibaret. Belki de biz hani Nobel elias şeyle konuşacak olursak aslında bıraksak. ...coşacağız yani her tarafı... Hmm. E, yani. ...ama işte yine de orada aslında e, yani doğayı e, tamamen fethetmiş veya onun üzerinde bir baskı kurmuş olmuyoruz... ...bence işte bu da bir yanılgı ve temelde bu insan doğa ayrışmasından kaynaklanıyor... ...yani böyle bir ayrım var ki biri birinin üzerinde daha baskın veya kontrolcü olabiliyor... ...aslında çok da böyle değil yani bugün güzel bir gün. Çünkü çok uzun zaman sonra yağmur Hı -hı. yağdı ve özellikle işte bulunduğumuz bölgede Çukurova'da çok, hatta bütün Hı -hı. Türkiye'de bir kuraklık evet. yaşıyoruz değil mi? Ve bunun etkilerini biz zamanla daha da sık göreceğiz işte küresel iklim değişikliğiyle falan. Ee, doğa bizi çok aslında kontrol ediyor. Uzun <gülüyor> yani... uzun. Evet. E Doğru. B -b -b Buna hiç söyleyeceğim bir şey yok yani. Karadeniz Hı -hı. sahil yolunu düşünüyorum, eninde sonunda onu geri alıyor. Hı -hı. Yani alacak Hı -hı. o. Sen oraya bir şey yaparsan, selle alacak, ne bileyim başka yerde tsunami ile alacak, depremle alacak, bilmiyorum. Onu geri alıyor büyük resimde ama hani bu, bu dediğin bu, bu bu bu bu bir gerilime işaret Hı -hı. ediyor. Yani sen ilk önce sen vuruyorsun, bina yapıyorsun, sonra o da depremle çıkıyor, onu geri alıyor. Şöyle bir şey, mesela bu doğa ve kentin böyle bıçak gibi kesildiği bir örnek vereyim mesela oradan hı hı. başlayalım. Benim de bir süre ikamet ettiğim bir şehir Amerika'da Houston kenti. Hı hı. Houston kentinin merkezi işte gökdelenlerle iş merkezleriyle ve Amerika'nın en büyük hatta dünya çapında en büyük şirketlerinin yönetim binalarının olduğu bir merkez. Evet. Ve Hursa'nın çevresinde bir e, Buffalo Bayu denen bir e, çok yavaş akan bir şey vardır e, su yolu vardır bir dere vardır orada timsahlar yüzer. Şimdi bu metropolün içinde dışında <gülüyor> metropolün dışında timsahlar yüzer ve o yemyeşil bayu e, ne pahasına olursa olsun korunur hı hı. ama kentin içinde park yoktur ben. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında kent merkezindeki ilk parkın açıldığını ve insanların oraya akın akın gittiğini hatırlıyorum Yani e, tamamen hı hı. bıçakla kesilmiş kent bir taraf doğa bir taraf hı hı. İşte bunun problemli bir yaklaşım olduğunu her ne kadar dışarıdaki timsahı koruyor da olsak hı hı. O bayuyu ne pahasına olursa olsun koruyor da olsak e, orada bir problem var e, diye düşünüyorum hı. Çünkü kent e, ve doğayı birbirinden e, ne kadar farklı olarak görürsek yani bu soyut bir ontolojik ayrımdır ve bunu biz işte e, e, bunu biraz sorgulamamız gerekiyor. Yani kent acaba peki bunun şeyi nasıl olabilir? Onu, Hı -hı. Hani, evet, bunun o... alternatifi ne olabilir? Kenti bir e, bahçe olarak düşünebilir miyiz? Binaları birer bahçe olarak düşünebilir miyiz? Yani üzerine koy, saksı koymaktan bahsetmiyorum. Hı -hı. Şey olarak yani bir e, yaklaşım olarak bunların tasarımı, üretimi... ...ve yaşaması, acaba bu e, bize doğal çevrenin e, verdiği kuralları anlayarak ve bunları gözeterek yapılabilir mi? Ancak o kuralları biz anlayıp bunlarla birlikte iş yaparsak e, gerçekten sürdürülebilir bir e, yaşam çevresi üretmiş oluyoruz. İşte bunu konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, bu, bu, bunu çok iyi anladığımı sanıyorum. Yani bu birazdan belki... Onu ona sormak istiyorum sana bu ekoloji ve kültürel ekoloji meselesini ama şu, şu, bir, şu anlattığından bir siyaset bilimci olarak hı. benim aklıma hemen şu soru geliyor. Hı hı. Ben doğayı işte bu Mandela'nın Mandela'ya da, dair yazılanlarla e, da da vardı. Onun kabilesinde insanlar birbirlerini mesela gardiyanın anılarında var. Mandela'nın gardiyanında yani bizdeki selamünaleyküm merhaba gibi seni görüyorum. ...deniyormuş kendi yerel dillerinde. Şimdi bu seni görüyorum demek... E, ...seni görüyorum, sana saygı duyuyorum... ...varlığını... E, varlığın, va, ...varlığın önünde... E, ...işte eğiliyorum veya vesaire vesaire. Şimdi bu... ...sen diyorsun ki böyle bir kent bahçe olarak... ...olabilir, velev ki... E, ...duayı... ...gör, Anna. anla saygıdur. Evet, eyvallah. Yani hmm. buna hiçbir itirazım yok ama... ...yani biz bu insan dediğimiz Hı. birey dediğimiz e, e, yaşayan organizma Hı. kendi türdaşına bu, bu bu bu saygıyı çok gördüğü bir bir Hı -hı. düzende veya bir siyasal atmosferde e, o o, o ağaca, hani Hı -hı. çanak çömleğe ne kadar yani i̇şte orada problem uh, o or... ...varlığın işte en yakınına veya çevresindekilere bile tahammül gösteremeyen varlığın... ...kendini tanımamasında problem herhalde. Evet. Çünkü kendini tanımaya başladığı an kendisinin esasen bu düzenin bir ürünü, bir parçası olduğunu... ...işte güneşle uyanıp güneş battıktan sonra işte uyuduğunu, evet. dinlendiğini... ...belli saatlerde yemek yediğini, günde bilmem kaç kez nefes aldığını, oksijene ihtiyacı olduğunu... İşte mevsim döngülerine ihtiyacı olduğunu, yediklerinin içtiklerinin nereden geldiğini düşünmeye başladığında o insan hem sosyal bir varlık olarak hem fiziksel bir varlık olarak... ...o sistemin bir parçası olduğunu anlamaya Ama başlar sen, diye düşünüyorum. Ama bu bir açık arttırmaya döndü Esra. Ha. Sen diyorsun ki doğayı tanıması lazım. Ben diyorum ki önce... E, e, e, ...o doğayı paylaştığı insanı tanıması lazım. Sen diyorsun ki önce kendini, kendini tanıması tanım lazım. İşte, yani. Kendini tanı çünkü evet. ikisini birden... ...o başlangıç noktası e, orada. Yani kendini biraz düşündüğünde... Hı hı. E, ...her ikisini de bence her iki tarafa da... ...her iki yola da bir giriş yapıyor diye düşünüyorum. Hem e, insanı anlamaya hem... E, ama o zaman ben sana şunu sorarım bir siyaset bilimci olarak. Hı -hı. Bu insanı bu kadar kendinden yabancılaştıran da sen değil misin? Kent plancısı olarak, mimar olarak. Hani bir yandan şeye girmedik Hı -hı. mi? Bu kentlerin bu kadar hani bu, bu, bu, bu örgütlenmenin insanları bir yerden bir yere koşturan... ...böyle Hı -hı. O, o kendini tükettiren. Evet. E, e, e, o zaman eğer biz bu kente çıkarıyorsak faturayı... ...insanları bu kadar kendilerinden Hı -hı. yabancılaştıran ve yalnızlaştıran... Hı -hı. Ee, hani kamusal Hı -hı. olan diyeceğim ama onu sonra saklıyorum onu tartışmayı tamam. çok istediğim Hı -hı. Bir, tamam. bir, bir, Hı -hı. bir şey ee, bu, bunu, bunu bizde bundan bizi mahrum bırakan gerçeklik olgu kentse Hı -hı. bu kenti doğayla nasıl barıştıracağız ki? Hı -hı. şöyle düşünelim şimdi biz Mersin'de yaşıyoruz ee, bir tarafımız Akdeniz Hı -hı. bir tarafımız Toroslar ee, Güney'de Güneş tarafında bir deniz var hı hı. inanılmaz büyük bir hacim bir varlık yani deniz kıyısında yürüyünce insan böyle hani şeyin sınırına hı. gelmiş gibi hissediyor kendini yaşamın sınırına çünkü ötesi bilinmeyen gibi bir tarafta da arkada inanılmaz yüksek hı hı. işte e, geçit vermeyen yüzyıllar boyunca geçit vermemiş toroslar var e, biz daha Mersin kentinde bunun bilincinde değiliz ne mimarlar olarak ne plancılar olarak yani biz denizle dağ arasında kuzeyle güney arasında bir şehiriz ee, Bir e, düzlük e, Şehriyiz aslında hı hı. Kıyı şehriyiz e, Ve biz bunun farkına varabilmiş değiliz Binalarımızın güneşle Hiçbir ilişkisi yok Kent planımızın güneşle rüzgarla Dağla denizle hiçbir ilişkisi yok O deniz bize e, Bir e, sıfır zemini sağlıyor Bir e, ufuk sağlıyor hı hı. Ve bir yatay düzlem sağlıyor bize Dağlar bize arkadan bir dikey ...düzlem sağlıyor. Artık böyle bir mimari şeye evet. geçersek yani o yatay ve dikey bize verilmiş durumda ve bir işte toprağımız ve bir iklimimiz var ama hiçbir şekilde biz bunun farkında değiliz. İşte bunu yapmadığımız zaman binaların üzerine işte yeşil çatı yaparak bir sürdürülebilir mimarlıktan bahsedemeyiz açıkçası. Evet ama yani işte ben de tam da bu ithamla gelmiştim. Hı. Bizim bu kente bu kadar e, de, deniz ve e, dağla bu hı. kadar kopuk olarak yaşamamızın sebebi de... bu, bu, bu, bu, bu kertleş... mı işte? Ha, <gülüyor> yani, tamam mimar şimdi şey kentleşmenin kendi motifleri evet. değil mi bunu da? Hı hı. E, i̇şte burada e, yine bence olay bireylerde bitiyor. Çünkü o yapılarda yaşayan e, insanlar biziz. Yani bizim bazı şeyleri... ...istememiz, beklememiz gerekiyor. Ben hala inanamıyorum. Yani insanlar ev alırken bütün... E, ...hayat kazanımlarını... ...birikimlerini bir eve yatırıyorlar ve... E, cep, rüzgar, güneş... ...bunları sorgulamıyorlar. İşte yalıtım... E, ...bunlar evi ev yapan şeyler aslında. Hı hı. Hani sadece içindeki o işte balık kızartma mutfağı... E, ...olmasa gerek diye düşünüyorum yani. Bunun burada e, biraz bilinçlenme herhalde. Biraz... E, göçe, ...farkına gö, varma. Gö, Göçebelik desem... Hani... Tam tersi orada e, tam anlamıyla o bağlamın öğleriyle bir arada yaşıyorsun çünkü evet. o kadar farkındasın ki. Ama gündelik bir ilişki kuruyorsun o bağlamla öyle değil Hı -hı. mi? Çünkü yani oradaki Hı. neticede sen evet çadırını kurduğun yerde doğru cepheyi seçmemiş olabilirsin Hı hı. Doğru düzlüğü seçmemiş olabilirsin hı hı. ya da sel olur, hı hı. E, suyun altında kalır. Ama ertesi hı hı. gün ya da ertesi gün yerini değiştirebilirsin ya da mekanı değiştirebilirsin. Dolayısıyla hı hı. bu sana hı. böyle bir özgürlük vermiyor mu? Yani nasıl hı hı. burayı kirlettik, bitirdik, burada mağdur olduk. Çok hı hı. üşüdük, çok ısı yandık. E gideceğiz nasıl susa. Yani yolumuzun üstünde hı hı. durduğumuz bir Anladım durak değil mi bu? Şey. Yani benim bu çok üzerinde düşündüğüm şey. Diyorsun. Evet. Yani hı hı. bu benim bu göçebelikle... Mersin özelinde veya hı genel hı. olarak kent kentin birey kent ilişkisinde çok çok düşündüğüm bir şey bunu birazcık böyle o hala e, göçebe hayat yaşayan yörüklerle belli bir zaman geçirdikten sonra onu düşünmeye başladım. Çünkü göçebelik bu e, e, seyir e, e, o halinde olma bir senin mekanla e, o aidiyet ilişkisini kurma, kuramayacağın kadar e, e, e, hı hı. geçişken yani çünkü hı, hı. dinamik. Bugün buradasın, yarın başka bir yerdesin. Evet. Daha daha da önemlisi, bunu hı hı. çok daha sonra keşfetmiştim, düşünmeye başlamıştım. Bu göçebilik aslında o mekanı paylaştığın insanlarla. ...biraz önce senin... ...o paylaşımdan e, bahsettiğin... ...ilişkiyi kurmanı da zorlaştırıyor... ...çünkü rekabet halindesin... ...buradan <gülüyor> çadırları toplayıp giderken... ilk giden suyun başını kapıyor... ilk giden e, o otluğa... <gülüyor> ...doğru otluğa tutuyor... ...dolayısıyla sen orada aidiyet besleyip... ...yan çadırla birlikte orayı güzelleştirmek... <gülüyor> ...hani bizim... ...o kentleşme biraz Hı -hı. önce senin de dediğin e, idealli beklerken... Hı -hı. ...tam tersine o mekanı paylaştığın insan ya da çadır veya aile her neyse senin e, mekanda rakibin oluyor. Hı -hı. Ve şimdi ona baktığında e, yani onu şehre getirdiğinde bir zaten hani bana çok ilginç geliyor... ...bir mimar olarak Mersin'in sadece bir, bir ucundan bir ucuna ise ...hadi şimdi o Kuzey Mersin'in bir Carrefour civarını saymıyorum ama... Kıyı de mimari olarak öne çıkabilecek kaç tane yapı sayabilirsin bana? Farklılaşmış belli Hı. bir değeri olan e, yapı, Hı. hani azdır herhalde Dünyadaki. böyle bir. <gülüyor> e, öte yandan içine girdiğin zaman müthiş bir şatafat, hani kullanılan malzeme mermerden, granitten, efendim e, o mobilyalardan, Hı. banyo dolaplarından alt, ya altın, altın bir şeyli vitray gördüm ya yani. ...kapılarda mesela kristaller... Var. <gülüyor> ...yani o... ...tam işte bana bakınca... ...yörük çadırının içini <gülüyor> hatırlatıyor... ...danteller, kilimler, halılar... ...hani müthiş bir estetik, <gülüyor> müthiş bir el emeği... ...ama dışı önemli değil çünkü dışında zaten... ...gidiyorsun... ...ama orada çok önemli bir fark var bence... ...o yörük çadırındaki o danteller, işlemeler... ...bir... ...tarihin birikimi ve hikayesi <gülüyor> var... ...yani evet. orada bir geçmişin... ...hikayesi anlatılıyor... Ve o paylaşılan bir şey işte o paylaşımı sürdüren, devam ettiren bir şey. Hmm. Hatta üzerinde o doğayla kurulan ilişkinin hikayeleri anlatılıyor e, o desenlerde. Ama bizdeki bu tamamen bireyselleşmiş hmm. bir e, anıtsallık ha. veya işte ha. böyle bir e, nasıl diyelim? Sonradan <gülüyor> görmedi işte. <gülüyor> Ama orada fark işte biri paylaşılan... Evet, Biri bireysel. Üretilen tabii tabii yani o kilim dediğin hikaye insan bunun çok ne kadar acıcı yani ben e, turist rehberleri yaparken öğrendim. <gülüyor> o kilim ve halılarda anlatılan hani hmm. bir sevdiğine sözü olanın neden bir kilim <gülüyor> dokuduğunu insan <gülüyor> yani rehberlik yaparken turistlere bunun hikayesini anlatırken öğreniyorsun. <gülüyor> o da bizim ayıbımız. Şey belki hemen bir geri dönersek bu ateş meselesine <gülüyor> işte od merkez ateşte ilk öğe e, duvar ve çatı onu korumak için var. Ateşi korumak için. Ateşi korumak için. Yani var sosyal birlikteliği, o sosyal varlığı korumak için. Hmm. Ee, çatı geliyor, işte yağmurdan koruyor, işte şey duvar geliyor ve duvar. E, Burada ben bu teorinin de kaynağını söyleyeyim. Alman bir e, mimardır, e, Gottfried Semper. E, çok etkili olmuş bir teoridir o yüzden burada söylüyorum. Hala günümüzde 20-21. yüzyılda mimarları etkilemiş bir teoridir. Ve o duvar aslında duvarın ilk şeysi, öğesi ilmek. Örme, ilk duvar diyor örmedir, dokumadır, dokunmuştur. Ve o dokumanın üzerindeki her neyse işte o sosyal geçmişin, hikayenin, tarihin uzantısıdır, birikimidir. Yani o ateşin çevresinde toplanan sosyal grubun bir geçmişi var. O geçmişi orada anlatır. Harika ya. Yani o zaman duvar orada bir aslında bir sınır, bir ayrımcı öğe değil. Tam Dik. tersine hem insanı geçmişiyle birleştiren hı hı. hem de o, o yatay insanlar arasındaki paylaşımın aracı olan bir, bir, bir, bir, bir, bir yapıya Yine dönüşüyor. görünür kılıyor. Yani hmm. o sosyal bütünlüğü görünür kılıyor. Bakın bizim hikayemiz burada gibi. Şu an buradayız. Bu ateşin çevresindeyiz ama bizim de bir hikayemiz var. O da burada. Ve bütün diyor mimarlık e, temelinde budur. Hmm. E, ve daha sonraki işte şeyleri inceliyor. Dönemleri inceliyor. Bakın diyor. Yani hani o, o detaylara belki gerek yok ama e, motif diyor bizim için hani daha öncedir. Daha geçmişten gelir. E, duvar onu taşımak için vardır. Aslında o motifi. Çünkü o motif tarihi getir. Ama tabii bunun günümüzde ne kadar basitleştirilmiş ve e, şey... E, İzlediğiniz uh. Evet basitleştirilmiş diyelim ve yanlış anlaşılmış bir haliyle günümüzde bu motif merak veya tarihsel işte o hmm, <gülüyor> süsleme bezeme merakıyla aynı şeyden Değil, bahsetmiyoruz. Bahsetmiyor. Şu evet. anda sen tam aslında hani şeyi konuştuk, kültürü konuştuk, kenti konuştuk ve şimdi medyayı da... <gülüyor> yani çünkü bu, bu, bu işlevi gördüğünü söylüyorsun. <gülüyor> İletişim aracı olarak <gülüyor> <gülüyor> mimariden bahsediyoruz. Belli bir mesajı olan ve bu mesajı <gülüyor> hem zaman içinde taşıyan hem de o zamanın para... ...yatay olarak... ...o zamanda bulunan insanlar arasındaki... ...iletilmesini sağlayan bir medyadan bahsediyorsun. Yani Hı -hı. tebrik ediyorum. Ee, <gülüyor> medya ve iletişimi de... ...bu tartışmaya bir şekilde yedirdik ya. Ee, hakikaten... E, ...yani bunu... bunu bu, ...bu noktada durdurmak istemem ama... ...hani Hı -hı. Ilk, ilk şarkıda öyle bir bal çaldın ki... ...ağzınıza... <gülüyor> E, i̇kinci şarkıyı da merak etmekten e, geri duramıyorum. <gülüyor> Dolayısıyla e, bir şarkı daha dinleyebilir miyiz? Evet, ikinci şarkı e, bu kadar sosyal içerikli değil ama e, o da böyle bir e, bize güzel şeyler hissettiren bir şarkı diyelim. E, Jimmy Page ve Robert Plant'tan e, Wonderful One. Wonderful One Gerçekten de wonderful Dusoul ee, şarkıyımızı dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim ama bu bu, bu bu bu bu biz şimdi doğadan konuşuyoruz, çevreden konuşuyoruz aslında ekolojiden konuşuyoruz ama Hı -hı. ekoloji bizde aslında bir bir, bir, bir yanlış bir, bir, bir, bir sadece doğaya ait gibi. Oysa Hı -hı. ekoloji bir sistemik bir bir arada yaşama'nın Hı -hı. ürünü. Bu mümkün mü? Yani e, nasıl mümkün olabilir şimdi sen gri alanlar dedin ama bu gri Hı -hı. alanlar bu ekoloji yani doğayla e, bireyle ya da toplumla o uyumlu e, uyumlu birliktelik nasıl Hı -hı. gerçekten bir ütopyadan mı bahsediyorsun yoksa bunun bir yöntemini biliyorsun da e, Hı -hı. belediye başkanı aday <gülüyor> olmayı mı bekliyorsun? Ha, şimdi geldik oraya. Evet. evet. <gülüyor> şok şok şok. <gülüyor> Yani şöyle bir şey, e, soru şu, doğayı ve kamuyu hı hı. E, biz e, bir arada e, nasıl düşünebiliriz? Hatta birbirinden ayrıştırmadan nasıl düşünebiliriz? E, yani benim çalışmalarımda da zaten bütün hedef, hani mimarlıkta bunu nasıl yaparız? E, Kentsel tasarımda nasıl yaparız? E, insan faktörüyle birlikte biz doğayı... E, nasıl anlarız çünkü insansız doğayı anlamak biraz e, boşa e, harcanmış efor gibi insansız doğa evet. meselesi ...var olduğunu bile... ...şüpheyle karşılayacağımız bir şey, yani öyle bir şey yok aslında. Fotosentez var yani, o insansız doğa... <gülüyor> ...fotosentezi öğrenmek gibi bir şey oluyor. Böyle kendi kendine takılıyor zaten o yani. Karbondioksit alıyor, oksiyon, Ama onu bile sen klorofi. bir insan olarak... ...görüp, anlayıp, Tabii, evet. e, Ama benim, benim bir suçum yok, benim bir yok ya. Fotosentez benden önce de yapılıyor <gülüyor> diyebilirim. Ama aklısın yani <gülüyor> tamamen böyle bir... ...izleyici olduğumuz... ...bir yanlı bir, bir faaliyetinden bahsediyoruz... ...bunun dışında düşünmek gerekiyor. Evet zaten. aynen öyle yani doğayı... ...insandan ayrı düşünmek... E, ...biraz yapay bir yaklaşım oluyor Hı -hı. aslında... ...çünkü her zaman doğanın algısı... ...kültürel bir algı. Su tamamen doğal bir öğedir... ...fakat Hı -hı. suyun... E, ...algılanışı, anlamlandırılışı... ...kullanılışı kültürel bir... ...kültürel bir şeydir, bir faaliyettir. Hı -hı. Her toplumda suya... Havaya, işte ateşe, doğanın en temel öğeleri diyebileceğimiz öğelere yaklaşım ve bunların değerlendirilişi, bunlarla kurulan ilişki kültürden kültüre değişir, hı hı. farklılaşır. İşte zaten o kültür çerçevesinden veya filtresinden biz o doğayı algılıyoruz. Yani evet. sen fotosentez dedin ama işte çok... Hmm, ...alakasız yerde yaşayan bir toplumdaki bir insan için... ...hiçbir şekilde fotosentez diye bir şey de yok. yok. Yani o, o, o bizim hikayemiz. Evet. Onun hikayesi başka ve bu hikayelerin hangisinin... ...birbirinden daha doğru veya üstün olduğu da... E, ...tartışılması... ...gereksiz bir şey. Çünkü öyle bir şey de yok. Yani onun hikayesi kadar bizimki de doğru, bizimki kadar... ...onunki evet. de doğru. E peki bu filtreleme dediğin... Hı. ...yani bu, bu, yani bu, bu verili, verili, verili bir şey... ...olamaz değil mi? Bir gün uyanıp da... ...ben Hı. bu kentte... ...yaşayan birey olarak denizi fark ettirmek veya daha yüceliği <gülüyor> yani böyle kendinden Hı -hı. bir anda e, e, ermeyeceğiz değil mi? Yani bunun bunu bunu bir mimar olarak bir şehirci olarak bunu kolaylaştıran veya buna katalizör Hı -hı. olan e, yapılar olabilir mi? Olmuş mu? Bu bir Etiyopya'dan mı bahsediyoruz? Bir böyle bir hayalden mi bahsediyoruz? Aslında bunu sorarken Hani cevabı da biliyorum çünkü önümde senin bu son sayısı herhalde değil mi? Evet, Malik odasının son, çıkan son sayısı. <gülüyor> sayısında Soli üzerine Güneşkenti Soli Pompeius Pompeii Olis Antik Kent Yerleşim Planı, Yönelim ve Bağlamsal İlişkileri Üzerine diye bir yazını okudum gelmeden önce dersime çalışmak için ve müthiş bir heyecan duydum. Yani <gülüyor> bir yandan müthiş bir heyecan ve ümit umut doluyor insan. Hani böyle bir şey mümkün diyorsun. Ama bir yandan da bu kadar yanı başımızda böyle bir tecrübe eden bir haber hani bu yazıyı hmm. ya okuyana kadar e bir hmm. haber yaşam yaşıyor olmamızın da bir karamsarlık verdiğini saklamayacağım yani hmm. gerçekten de yani böyle bir şeyin var olduğuna ve olabileceğine inanayım mı yoksa bugüne kadar bundan bir haber yaşamış <gülüyor> olduğumuza mı? ...olduğumuza mı yanayım bilemedim. İlk önce istersen... İşte zaten bunun bu kadar <gülüyor> uzak gelmesi değil mi bize problem? Yani bizim için bu farklı bir şey. O kadar uzak ki bize şaşırıyoruz böyle bir şey duyduğumuzda. Yani tabii şu an bunun ne olduğunu konuşmamız lazım böyle bir şey. Ama işte bak yine şey... en baştan ben bir suçlamamı yapayım da yani <gülüyor> sen... Yani sen derken senden Hı -hı. bahsetmiyorum, mimardan bahsediyorum, Hı -hı. şehirciden, müteahhitten bahsediyorum. Hı -hı. Beni böyle bir sitenin 12 katlı yapılardan oluşan bir sitenin 10. katındaki iki artı bir, artı bir odaya hapsedince... ...ben tabii ki 100 Hı -hı. metre ötemdeki e, bu solinin cevherini Hı -hı. görmüyorum. Dolayısıyla tam söylemeye çalıştım, en başından beri yakalamışken bir Hı -hı. mimar e, vurmaya çalışmamın sebebi Hı -hı. o aslında. Yani hı. bunun anahtarı da sende ama hı. mesuliyeti de sende gibi geliyor. Evet. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedelim. Şimdi burada bir kent planından bahsediyoruz. Hı hı. Evet, Soli biraz Point... ona istersen. <gülüyor> Soli Pompeyopolis antik kentinin mevcut durumda viran şehir hı hı. dediğimiz sütunlu yolun olduğu işte mezitli belediyesi sınırlarındaki alandan bahsediyoruz. Orası bir antik kent ve çok eski tarihi olan bir kent. İşte son yapılan araştırmalar Hitit döneminden. E, bulgular e, gözümüzün önüne Hitit, e, işte Antik Yunan, Roma, Bizans döneminde e, yaşanmış bir e, şehir. Dört bin yıl öncesinden bahsediyoruz evet. değil mi? Evet. Evet. Ya bu demektir ki orası önemli bir nokta. Hı -hı. Niye insanoğlu orada o kadar uzun süre yaşadı? E, e, bu kent e, yine <gülüyor> Aynı şeyden döneceğiz. deniz ve dağ arasında kurulduğunun aslında farkında olan bir kent evet. bu antik kent. E, tüm Roma kentlerinde olduğu gibi iki tane ana caddesi var. E, bunların kuzey güney doğrultulu olanına kardo, doğu batı doğrultulu olana Decumanus e, diyoruz. Ve bu e, yeni kurulan veya işte eski şehirleri dönüştüren tüm e, Roma e, kentlerinde var olan bir yapı. Bu iki birbirini dik Hı -hı. kesen iki ana cadde. Evet. Soli Pompeiopolis'in Kuzey-Güney doğrultulu ana caddesi e, Dağ ve deniz arasında bir e, Bağlantı kuruyor ve bu aşama aşama e, Dağdan Gelen e, yollar var Yollar kentin kuzey kapısından Kente giriş yapıyor Çok ihtişamlı bir e, sütunlu yol var e, Ve bu yolun üzerinde e, Önemli kurumlar var Kurumlar var, binalar var e, Ve bu yol devam ederek Denize kadar ulaşıyor, denize ...ulaştığı yerde de bir liman var. Ve bu liman... ...iki koldan oluşan bir... ...dalga kıranı var. Böyle denizi kucaklayan... ...denize doğru kucak açan bir liman yapısı. Gemiler buraya yanaşıyorlar. Ve... ...kentin algılanışında... ...tecrübe edilişinde bu... ...bağlantı yani... ...denizden dağ olan bağlantı... ...çok... Mimari olarak vurgulanmış yönelimle işte bu öğelerin tasarımlarıyla ve bu bağlantı çok soyut bir bağlantı da değil yani işte dağlardan gelen veya yaylalardan o yayla kısımlarından gelen ürünler madenler buradan taşınıyor aslında denize getiriliyor hmm. denizden gelenler kente getiriyor yani o aks aynı zamanda ticari bir aks. Aynı zamanda işte sosyal bir aks. Doğu batı yönünde de bu Dekumanus bir tarafta antik tiyatro şimdiki höyüğün olduğu yer. Diğer tarafta da batı kapısına ulaşıyor. <gülüyor> Ve bunlar birbirlerini dik olarak kesiyorlar. Benim yaptığım çalışmada şöyle bir şey keşfettim diyeyim. Bu sokakların ana caddelerin yönelimlerinin... Güneşle yani sadece şeyle değil deniz, dağ ve işte diğer taraf değil. Aynı zamanda güneşin hareketiyle de ilişkili olduğunu söylüyorum. Bu doğu batı yönlü caddenin yani Dekumanus'un 21 Haziran yani yaz gün dönümü tarihinde güneşin doğduğu yönle 21 Aralık yani kış gün dönümünde güneşin battığı nokta arasında bir doğrultu oluşturduğunu söylüyorum. Bu ne demek? Niye önemli 21 Haziran? Şimdi 21 Haziran ve 21 Aralık bizim için çok önemsiz tarihler. Hiçbir şey ifade etmiyor. Gün dönümü tamam yaz gün dönümü fakat o zaman önemli. Neden? İşte 21 Aralık demek arkasından yılın en uzun gecesi bir kere. En uzun gecesi o zaman yaşanıyor. Güneş kuzeyde ulaşabileceği e, güneyde ulaşabileceği en güney noktaya geliyor. E, ondan sonra tekrar günler uzamaya başlıyor. Arkasından bahar geliyor ve bu baharın habercisi 21 Aralık. E, neden önemli? İşte yeniden doğuş, doğanın yeniden canlanışı, Noel. Noel zamanı hmm. aslında temelde bu, bu kış gün dönümüyle ilişkilidir. 21 Haziran'da ise arkasından gelecek olan Hasad'ın habercisi. Bütün ürünler toplanacak ve bunlar aslında sosyal olgular yani bu yeniden doğuşun kutlanması baharın gelişi daha sonra işte hasat bütün bunların paylaşımı taşınması bunun ticareti limana götürülmesi limanlar yani bütün bunlar hem sosyal hem doğal <gülüyor> hem kamusal hem de kentsel olgulardan bahsediyoruz ve işte kent mimarisiyle yapısıyla bütün bunların farkında olan ve bunu bize fiziksel olarak gözümüzün önüne seren bir yapıyla e, tasarlanmış diyorum ben. Miza hayretler içinde kalıyor yani gerçekten de böyle 4000 yıl öncesindeki bir takım insanların bu kenti böylesine ince bir e, ince bir ...denge ya da ince bir ilişki şeyinde yapıyor olması gerçekten insanı hayrete düştüğü. Bir de yani bir yandan da sen konuşurken geçenlerde haberlerde dinlediğim artık Beijing'de güneşin doğuşunu göremediği Hı -hı. için insanlar Hı -hı. ekranlardan yansıtılıyor. Çok güzel. hani oradaki işte tam da e, yani şu anda istese bile bir insan Hı -hı. Beijing'de demek ki... ...doğu ve batı yönlerini bile tayin etmekten yoksun düşmüş, <gülüyor> mahrum kalmış bir halde... ...biz çıkarıp hani bu, bu, böyle bir şey yani bu, bu ama şey anlamına gelmiyor herhalde değil mi? Yani biz böyle, çünkü ızgara plan sonra biliyoruz ki hani Richard Senet de çok üzerinde durur... ...şimdi tam da buradaki, senin de bahsettiğin ızgara plan aslında ondan sonra... Yani müthiş bir yıkıcı bir şey oldu çünkü o ızgaraya riayet etmek için bütün doğal doğal özellikler de gözden gözden çıkarılıyor artık yani sen o evet. şeyi düz tutmak için o yolu düz tutmak için önüne ne gelirse yıkıyorsun hı hı. ve dolayısıyla bütün aslında bütün bu ızgara planının kökenindeki bu ekolojik o güneşin senin etrafında yani çok güzel de yazmışsın onu yani o kuzey-güney hattında yürürken güneş senin etrafında dönüyor aslında. Hı hı hı. Ee, ya da hani şeyde yürürken güneşi takip ediyorsun bir yandan güneşin rotasını. Hı hı. Ama ondan sonra buradan çıkan o ızgara plan bir yandan sonra artık bir hiç yıkıcılık hiçbir. Hı hı. E, ...anti ekolojik bir yapıya bürünüyorlar. Evet yani burada da mesela düz bir yoldan bahsediyoruz e, dediğin gibi. Fakat o yolun e, geçmişte aslında e, dereyi takip ettiğini hmm, evet. e, düşünüyoruz. E, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. E, Mezitli Deresi'nin, Liparis'in e, yatağının aslında bu yola paralel. Hatta hmm. belki bu belli kısımlarda bu yolun altından aktığı... Hı hı. E, veya bu yola paralel aktığı gibi bir e, teori var şu anda yani orada yol e, dağla denizi bağlıyor ama nasıl bağlıyor dağla e, denizi bağlayan tabii. zaten bir şey var evet. dere var işte o dere torosların suyunu getiriyor o suya paralel bir yol yapıyorsun sen de dağla evet. denizi bağlıyorsun e, e, ve de yani düz, düz olması da aslında tamamen böyle ha. bu da değil. Yani hem güneşi, güneşle uyum içinde hem Hı -hı. de aslında oradaki morfolojiyle yani şey de doğu batı yönlü olan da hüyük dediğimiz alan çok önemli bir alan Hı -hı. gibi görünüyor. Orada Tahitit döneminde işte önemli kişilerin mezarları bulundu. Demek Hı -hı. ki orası önemli bir Hı -hı. nokta. Doğu batı yönündeki de o hüyükle e, batı tarafındaki dağları bağlıyor Hı -hı. Hı -hı. aynı zamanda. Hmm. Bu neden önemli işte mesela Tahititlerden biri gelen bir düşünce dağların e, gökyüzüyle yer arasında bir bağlantı noktası olması. Hmm. Yani yükselen yer ne kadar hani e, güneşe yaklaşıyorsun orada evet. aslında. Yani o nokta önemli bir noktaymış belli ki e, burada uzun süre yerleşmiş insanoğlu. Demek ki yani bu, bu, bu, bu şunu, şunu anlamamız gerekiyor o zaman bütün sen, senin iddian bir mimar olarak... Ee, bir tasarımcı olarak e, illa da kent ve kent ve doğayı ya da birey ve doğa birbirinin e, birbirine e, birbiriyle biriyle karşıt düşman hı hı. E, organizmalar değil bunlar uyumlu bir şekilde yaşayabilirler, yeter ki Önce doğayı gör sonra hmm. doğayı paylaştın diğerlerini gör sonra hmm. kendini tanı ve ondan sonra bunun içinde birazcık kendini yüksek. Yani işte o uyumluya biraz evet. itiraz edebilir miyim? Hmm. Yani uyumlu dediğimizde yine orada bir ikilemden hmm. ikilemi önce önce bir kabul etmiş oluyoruz. O hmm. uyum da değil benim söylediğim. Yani şimdi e, bir insanın kendi yaşam faaliyetlerini düşündüğünde şimdi sabah <gülüyor> uyandı uyanmak uyudu gece uyudu e, gündüz kalktı işe gidecek işte sabah kahvaltısını etti işe gitti yola çıktı yolda ilerledi bir yere ulaştı orada bir iş yaptı yani bütün bunlar hem doğal faaliyetler hem kültürel faaliyetler hı hı. hem işte bireysel faaliyetler hepsini kapsıyor aslında yani yemek yedi derken o yemek yeme alışkanlığı evet kültürel bir alışkanlık gerçekten her birimizin yani hı hı. Her farklı kültürlerde farklı şekillerde biz yemek yiyoruz ama bu hem doğal bir şey hem e, kültürel bir şey işte o ayrım gri çok kesin değil Anladım. bunu e, söylemeye çalışıyorum Anladım. ancak böyle yaparsak biz e, bu sistem içerisinde var olabiliriz yani kamu ve doğa <gülüyor> aynı dersen belki çok mu <gülüyor> uca gitmek olur bilmiyorum şöyle diyelim e, birbirinden ayrıştıramıyoruz net bir şekilde diyelim evet Esra çok teşekkür ederim yani daha daha o kadar çok soru ve o kadar çok konuşmamız gereken şey var ki birkaç programda kaldırır bu bu bu bu çorba. E, dolayısıyla bu kıvamında bırakalım. Birazcık da hani e, merakta bırakalım diyelim. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük keyifti. Çok çok şey öğrendim. E, çok heyecanlandım. E, e, ağzına, aklına, e, yüreğine e, sağlık. Ben de çok teşekkür e, ederim davet e, ettiğiniz için. Yok e, böyle yeni dinlediğiniz e, için. E, yok. E, <gülüyor> da, bundan için sonra keyifliydi. gerçekten de bunu e, ...biz daha konuşacağımız çok şey var sen tamam. yazdıkça. Evet, bu programı da ne yazık ki bitirmemiz gerekiyor ee, sayın dinleyiciler, hepinize teşekkür ediyoruz. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda ben Ulaş Bayraktar, bugünkü konuğumuz Mimarlık Fakültesi'nden yardımcı doçent Doktor Esra Şahin Burattı. Kendisiyle e, mimarlık, kent, doğa e, ilişkisini, toplum ilişkisini konuştuk. Programımız pazartesi sabahları 10.05'te ya da akşam 9'da ya da cumartesileri sabah 9.30'da yayınlanıyor. Radyomuzdan 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan. Ee, ama bunun haricinde de Medya Kültür web e, web sayfası, Facebook sayfasından... E, kayıtlarını paylaşıyoruz. Oradan da istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Bu programda emeği geçen e, Kader Kader Çetin taşa teşekkür ediyoruz. Gece hafta e, yeni bir konukla beraber olmak üzere hoşça kalın, esen kalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.